Muhterem Hocam, insan her zaman için ölüme hazır olmalıdır. Hakikatini izah edemeyiz. İnsan her zaman gitmeye hazır olmalı. İçi, dışı temiz, şeffaf. Annesinin başörtüsü gibi temiz. Her dakika gitmeye hazır olmalı. Çünkü ne zaman gel belli değil. Diyor şu anda 360 kadar ihtimalle bir ihtimalle ölmen muhtemel diyor. Titre, tövbe et. Temiz durmalı insanla. Aklının mantığını, kalbinin, kafasını, duygusunu, düşüncelerini, hislerini temiz tutmalı, gitmeye hazır. insan. Bu yolun öyle hususi bir çıkışı yok, eksiti yok. Her yer bir husuni, eksitik tazeleler oluyor. Erzur-ül tazele var ya bu yolda. Yalancı ayaklar. Koluşuyor, namazı yapıyor, kayboluyor. Hamitlerle. Bu hayat yolunda da böyle. Cazip çıkışlar var. Bir de hemen hiç iş olsun, sağlam bariyerler çıkacak gibi bile, Biden bile büyülü bir şeyle bariyerler kırılıyor, bir yol açılıyor, buyunun diyorlar. Hazır olmasanız, hayat yolunda, şu işte o zaman trafik kazası olur. Her şeyde o geçişe bağlı. Gerçi hayat geçişi aksediyor. İyi yaşıyorsanız, güzel bir çıkış veriyorlar. Ama insan kaflet edebilir et, dikkatle, vaspakmaktan korkup bir lokma, bir kelime, bir tane, bir ökme de batmadır. Dünya yıtanlatıfeler niye bunlarda batırma diyor. Ne olacak belli değil. İçinden kendini bir beğenme şeyi geçerdi yani Allah'ın yüzünde. Tam o esnada gel derler. O zaman insan Allah'ın huzuruna bir firavun gibi düşer. Ömür boyu belami bir bağıran gibi yaşamış bir firavun gibi düşer. Hazır, lütfesiz, bir nefer da giderek onun varlığının ziyasının gölgesinin gölgesi olmasa hiçbir şey. İddia niye? Varlık ondan, her şey ondan. İddia niye?